2011, numaralı konu, Sabit bin Akram'ın Muht Savaşı'nda Ebu Höreyre'ye söyledikleri, evet, Muht Savaşı'nda düşmanı görünce gözlerim kamaştı, çünkü sayıları, silahları, atları, kadifeleri, ipekleri ve altınları o kadar çoktu ki, adeta başı sonu belirsizdi, Sabit bin Akram bana, ey Ebu Höreyre, herhalde sen düşmanı çok ve güçlü sanıyorsun, dedi, evet dedim, bunun üzerine, sen Bedir Savaşı'nda bizimle beraber değildin, biz düşmanı çokluğumuzla yenmedik, dedi.